Konuya başladığımız, başlayacağımız mesele cenazenin kabre nasıl ve ne şekilde sokulacağı meselesi. Şeyh Albani rahimehullah diyor ki: "Ve sünnetu idhalu'l meyt min mu'ahhiril kabr." Sünnet olan cenazenin kabre, kabrin son tarafından, baş tarafından değil de son tarafından sokulması. Bununla alakalı bir hadis var. Diyor ki: Rivayette ucasal Haris'in yüsalli Abdullah İbn Yezid. Haris cenaze namazının kendisinin cenaze namazını Abdullah İbn Yezid'in kılmasını vasiyet etmiştir. Hasallahi aleyhi sonra diyor cenaze namazını gerçekten Haris kıldı. Sum etahalahul kabra min kabr. Sonra Haris Abdullah İbni Yezid'i kabre nereden sokuyor? Cenazenin ayak tarafından yani kabre cenazeyi koyduğunuz zaman ayak tarafından ne yapıyorsunuz? Kabre cenazeyi sokuyorsunuz. Oradan getiriyorsunuz. Bu da sünnet. Bakın arkadaşlar, bu dünyaya geldiğinizde bu din öyle bir mükemmel bir din ki doğduğunuz andan itibaren ne yapıyor? Sizinle alakalı bazı hükümler emrediyor. İşte diyor ki çocuğun saçını kesin, ağırlığınca gümüş verin, yedinci günü kurban kesin, erkekse sünnet edin. Öyle değil mi? Hakikasını kesin. Dünyadan ayrılıyorsunuz. Kabre konuluş tarzınız ve ne şekilde olacağı dahi bu dinin bizlere öğrettiği, ifade ettiği bir konu. Nasıl olur da bu din bu kadar ayrıntıya değinip de bunun dışında bugün insanların yapmış olduğu bir sürü teferruat var. Bunlara değinmemiş olsun. İnsanların topluca cemaatle zikir çekmelerinden tutunda kandil gecelerini kutlamalarına kadar birçok meselede bakıyorsunuz ki birçok teferruat var hayatlarında, pratik hayatlarında, ibadetler var. Onlara delil sorduğunuz zaman diyor ki, ya her şeyin de delili olur mu? Kötü bir şey yapmıyoruz. Hayır, her şeyin delili olur. Senin bu kabre, bu dünyadan ayrılırken kabre nasıl gireceğini dahil ne yapmış bu din? Bizlere öğretmiş. Yani seni nereden sokacağız kabre? Kabrin ayak ucundan, ayak tarafından sokacağız. Bu isnad İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefinde ve Ebu Davud'un sünneninde rivayet ettiği bir hadis. Eee... Bunun alakalı başka rivayetler de e, zikrediliyor. İmam Şafii Rahimahullah diyor ki El Um adlı kitabında İmam Şafii'nin meşhur kitabı. Akhbarani istiqatun min ashabina sallallahu min lasiqun bil cidar, lasiqun bil cidar. Burada Şeyh e, Albani Rahimahullah, İmam Şafii'nin sözünden şunu naklediyor bizlere. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine baktığımız zaman, onun kabre sokuluş şeklinde gördüğünüz zaman, onun dahi kabrinin kabrine nasıl sokulduğunu anlatıyor bize. Ayak tarafından, ayak ucundan sokulduğunu tarif ediyor. Sonra İbn Abbas ve İbn Abbas'tan başka rivayet sahabelerden rivayet edenlerin hadisini zikrediyor. Ne diyor bu rivayette? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıldı? Başından sokuldu, başından kabre sokuldu ama kabrin neresinden? Ayak ucundan. Ne yapacak insanlar? Kabrin içine birkaç kişi girecek. Dışarıdan aleyküm selam cenazeyi verecekler. Kafası ta, kafasından tutacaklar içi, kabrin içindeki kimseler. Kabrin ayak ucundan içeri alacaklar. i̇bn Sirin diyor ki Rahimahullah Kuntuma enes fi cenaze Enes İbni Malik'le bir cenazedeydim. Fe emara bil Fusulle min qibli rijilil kabur. Cenazenin enes nereden sokulmasını istedi kabre? Kabrin ayak ucundan sokulmasını istedi. Bu rivayet İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu ve e, İbnü Büşey bin rivayet etmiş olduğu bir rivayet, sahi bir rivayettu Şekalbani <gülüyor> Demek ki bunu da öğrenmiş olduk. Cenaze kabre kafasından sokulacak, kabrin ayak ucundan konulacak. Diğer bir mesela. Cenazeyi kabre nasıl sokacağız? Diyor Şekalbani, Şeyh Rahimahullah Ölü diyor Yüzü kıbleye bakacak şekilde sağ tarafına doğru konulur. Yani ölü ne yapıyorsunuz? Sağ tarafına doğru Yüzü kıbleye bakacak şekilde Kabrin içine koyuyorsunuz. Yani kabrin içindeki oturuşunuz, duruşunuz Kabrin içine konuluş tarzınız Dahi nedir arkadaşlar? Bu din tarafından Beyan edilmiştir. Peki kabre Koyarken cenazeyi bir dua var mı? Kabire koyuş duası. Evet, bununla alakalı rivayetler var. Şöyle de demek, sünnettir. Eğer cenazeyi koyuyorsak, cenazeyi o lahit dediğimiz, geçen hafta anlattık. Şöyle düşünün, tefekkür edin, gözleriniz yumun. Hatta olayın içine kendinizi koyun. Almışlar sizi, kefenlemişler. Çocuklarınız, çoluğunuz, çocuğunuz, yakınlarınız. Kabrin içine inmiş birkaç kişi. Kafanızdan verilmişsiniz. Kabrin ayak ucundan sokulmuşsunuz. Sağ tarafınıza doğru koyuluyorsunuz, yüzünüz kıbleye doğru. Koyanlar ne diyorlar? Bismillah ve ala sünneti rasulillah. Yahut da bir rivayete göre ala milleti rasulillah. Ne yapıyoruz? Biz bunu okuyoruz. Sünnet olan bu duadır. Bismillah Allah'ın ismiyle. Ve ala sünneti rasulillah, Allah'ın Resulü'nün sünneti üzerine. Ne yapıyoruz bu cenazeyi buraya? Gömüyoruz, koyuyoruz. Bu rivayetler Ebu Davut'ta, Tirmizi'de, İbn-i Maci'de geçen rivayetler. Diğer bir mesele, defin işleminde, cenazeyi gömme işleminde, kabrin başında duran bizler, kabri kabre gö gömdüğümüz zaman cenazeyi, cenazenin baş tarafına doğru üç defa elimizden toprak atmak da sünnettir. Diyor ki, Ebu Hureyre radiyallahu an: Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla ala cenaze. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldı. Sümme etel meyte. Sonra cenazeye geldi. Fahasa aleyhi min kıbeli re'sihi 3. baş tarafına doğru toprağın, cenazenin başına topraktan üç avuç alarak ne yaptı? Attı. Tabi diğer taraftan insanlar ne yapacaklar? Kürekler atarken sen de ne yapacaksın? O kabre üç tane atacaksın. Bunu İmam İbn-i rivayet etmiş. İmam-ı Nevi Rahimahullah bu hadisin senedine ceyyid diyor. Evet. Kabirden çıkıyor. Biz kabirde koyduk. cenazeyi dışarı çıktık. Dışarıda artık şey yapıyoruz. Evet. Tabii bazıları bu Türkiye'de pek görmedim ama bazı Arap ülkelerinde var bu. Dedi ki üç defa toprak atılacak. İlk toprak atışta diyorlar ki şu ayet okunur. Aleyküm selam. Minha halaknakum. İlk toprak atışta. Minha halaknakum. Ne demek minha halaknakum? Sizi topraktan yarattık. Ve fihâ nu'idukum. Ve sizi nereye geri iade ediyoruz? Toprağa iade ediyoruz. Ve minha tuhricukum. Nuhricukum tarihten ukra. Ve sizleri tekrardan topraktan ne yapacağız? Çıkartacağız. Yani bu üç atıştan birinci atışta sizi topraktan yarattık. İkincisi sizi toprağa döndüreceğiz. Üçüncüsü tekrardan sizi oradan dirilteceğiz. Ancak rivayetlerde böyle bir şey yok. Ondan dolayı ne yapmıyoruz? Bu ayetleri okumuyoruz. Peki, kabri kapattık. Doğamızı okuduk. Neydi duamız? Bismillah <gülüyor> ve ala milleti Resulillah yahut da ala sünneti Resulillah. Üst avuç toprağı cenazenin olduğu kabri attık. Kabrinin yüksekliğine kadar olacak. Kabri ne kadar yükselteceğiz? Kabri rivayette de geliyor burada. Peygamber aleyhisselatü vesselamın kabriyle alakalı. Ne diyor? وَرَفَعَ قَبْرَهُ min الْعَرْضِ نَحْوَنْ min شِبْرِ Yerden bir karış ne yapıldı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri. Yükseltildi. Yani ne yapacağız? Yerden bir karış yükselteceğiz. Zaten düşündüğünüz zaman dedik ki kabir sünnete göre iki şekilde kazılır. Neydi geçen haftaki konumuz? Ya ne olacak? Lahit, Lahit. ya da şak. Lahit yapıldığı zaman ki Peygamber aleyhisselamın kabri de neydi? Lahitti. Oradan artacak olan ne var? Bir kum var. Çünkü lahide ne olacak? Cenazenin kendisi gönülecek. Artan kumuda ne yapılır diyor ilim ehli, alimler. Toprağın üzerine konulur ki ne olsun yerle dümdüz olmaması lazım. Şu andaki Türkiye'deki kabirler gibi de mezarlar gibi de böyle yarım metre yükseltilmemesi gerekiyor. Hele hele yanına etrafına çevresine mermerlerden de böyle binalar yapıp türbeler yapıp büyük büyük mermer taşlar da yapılması kesinlikle caiz değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı hususlardan bir husus. İşte Peygamber Aleyhisselatü kabri sahabe anlatıyor. Bakın ne diyor? Onun kabri yerden ne kadardı? Bir karış yüksekti sadece. İmam Şafii diyor ki rahimahullah el-um kitabında وَاُحِبُّ اَنْ لَا يُزَادَ فِي الْقَبْرِ تُرَابٌ مِنْ غَيْرِهِ Kabre diyor dışarıdan başka yerden toprağın konulmasını hoşuma gitmez. لَاَنَّهُ اِذَا زِيدَ اِرْتَفَعَ جِدًّا Çünkü dışarıdan kabrin üstüne toprak getirildiği zaman diyor kabir ne var, Yükselir. وإنما أُحب أن يشخص على وجه الأرض شبرًا أو نحوه. قال جدي: "Bir karış. Ya da bir karışa yakın bir şekilde ne yapılır? Kabir yükseltilir." Diyor ki rivayette Süfyan et-Temmar: "Ra'aytu kabra'n-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kabr Ebu Bekir ve Ömer musannama." Süfyan et-Temmar anlatıyor bize diyor ki "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Bekir'in ve Ömer'in kabrini gördüm. Hepsi nasıldı?" yer yüzünden bir karış yükseltilmiş şekildeydi. Yani kabir ne olmayacak yerle bir olmayacak. Tabii bir rivayet var. Kasım diyor ki Ayşe Radıyallahu Anh'ın yanına geldim ve dedim ki ey annecik. Biliyorsunuz Ayşe Radıyallahu Anh müminlerin anası. Diyor ki Kasım "Iksufi ''An kabrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibeyhi.'' Ey Ayşe, Ayşe bana Peygamber'in ve Ebu Bekir ve Ömer'in kabrini gösterir misin? ''Fe keşefetli an thalâseti kuburin.'' Ayşe radıyallahu anh'a üç tane kabri gösteriyor. Diyor ki, Kasım, la muşrifetin ve la vâti'e.'' Bu üç kabre baktığımda diyor, onların ne çok yüksek yapıldığını... Ne de yerle bir dümdüz olduğunu gördüm. Hatun bi batha. Kabirlerin üzerinde ne vardı? Küçük çakıl taşları vardı. Yani yerden bir karış yükseltilmiş. El arsatül hamra. Kırmızı bir şekilde toprağın kırmızı renkli bir şekilde toprak vardı üzerinde. Bir sahih bir hadis var. Sahih hadis. İmam Müslim Rahimahullah rivayet ediyor. Bu hadisi. Yani bu hadis Sahih Müslim'de olmasına rağmen çok meşhur bir hadis olmasına rağmen maalesef birçok ülkede bu hadis sanki hiç bilinmiyormuş gibicesine, gibicesine amel ediliyor. Bakıyorsunuz ki Müslümanların kabirleri, Müslümanların mezarlıklarının, Hıristiyanların ve Yahudilerin mezarlıklarından hiçbir farkının olmadığını görüyorsunuz. Yani bugün bir Hristiyan mezarlığına gidin, şurada yanı başımızda Mecidiyeköy'de mesela veyahut da İstanbul'da hangi bir yerinde. Bir de oradan çıkın bir Müslüman mezarlığına gidin. Değil mi? Her birinde kabirlerin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Yerden yükseltildiğini, mermerlerle ne yapıldığını, kenarlarının çevrildiğini, sarıldığını görüyorsunuz. Halbuki bu uygulamalar sünnete ters uygulamalar. Hazreti Ali diyor ki, Ebu'l-Heyyac el-Ese diye, tabiinden Ebu'l-Heyyac el-Ese diye. Diyor ki, ey Ebu'l-Heyyac, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni göndermiş olduğu görev üzerine seni de göndereyim mi? Gittin diyor, orada her gördüğün resmi, her gördüğün heykeli ne yap? Kır. Ve her gördüğün yükseltilmiş kabri de ne yap? Düzelt. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem damadı Ali'yi Yemen'e gönderdiğinde ona ne tavsiye ediyor? Neyi görev olarak yüklüyor? Gördüğün her putu, her resmi ne yap? Kır. Her görmüş olduğun kabri de ne yap? Alçat, Düzelt. Şimdi bu hadis sahih Müslim'de olmasına rağmen, Sahih olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin amel edip ardından da sahabelerin amel etmesine rağmen, bakın birçok İslam ülkesindeki mezarlıklara ne yapılıyor? Kabirler yükseltilice yükseltiliyor ve artık insanlar bu konuda ne yapıyor? Birbirleriyle yarış yapıyorlar. Maalesef. Diğer bir husus arkadaşlar. Diyor ki ilim ehli, kabrin başına ne yapılabilir? Taş koyulabilir. Taşlarken şu andaki mermer taşlar gibi üzerinde isminin yazdığı doğum tarihinin, ölüm tarihinin şiirlerin yazdığı ruhuna fatiha diye yazdığı şey taş değil. Orada kabrinizi diğer kabirlerden ayırt edeceğiniz ileride o aileden gömülmek isteyen birisinin gömülmesi gereken birisinin gömüleceği takdirde o kabrin bulunması, başka kabirlerle karışmaması için ne yapılabilir? Bununla alakalı bir taş konula Bilir. bunlar alakalı da e, bir rivayet getiriyor Şeyh Albani Rahimahullah. Ebu Davud'da bir rivayet. Osman İbn-i Mez'un vefat edince fedufin. ne yapıldı? Cenazesi gömüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir tane adama dedi ki git bir taş getir. Ne yapalım? Bu taşı bu sahabenin kabrine koyalım. Adam gidiyor taşı kaldırmaya. Taşı kaldıramıyor. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor gidiyor. Diyor ki rivayette Hasera Aleyhisselatü vesselam kollarını sıvadı. Bakıyorsunuz Allah Resulü aleyhisselatü bir beşer. Aynı bir insan gibi davranıyor değil mi? Bir sahabesini gönderiyor. Kabrin başına bir taş koymak için getirmesi adına. Kaldıramayınca sahabe taşı kalkıp kendisi gidiyor yardıma. Kollarını sıvıyor. Ve bu taşı getiriyor aleyhisselatü vesselam. Diyor ki Ravi, hadisin ravisi. Bana bu hadisi anlatan kişi bana anlatırken dedi ki, sanki ben şu anda bu hadistanı anlatırken, benim aklıma, benim gözlerimin önüne şu geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sıvamış olduğu kollarının beyazlığı, biliyorsunuz insanın genelde kolunun içi ne olur? Beyaz olur. Kolunun dışı genelde ne olur? Siyah olur. Çünkü güneş oraya vurduğu için kararır. Ama iç taraf beyazlar. Ravi diyor ki yani, ben sana bu hadis anlatırken aklıma Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan o görmüş olduğum sahne geldi. Bunu niye söylüyor bu ravi? Yani hadisi o kadar net hatırlıyorum. Yani o olaya o kadar net hatırlıyorum. Diyor ki <gülüyor> Aleyhisselatü vesselam taşı kaldırdı. Osman ibni Mez'unun ne yaptı? Kabrinin başına koydu. Ve kabrinin başına bu taşı koyarken Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki Eteallamu biha kabra ahi ben diyor ne yapıyorum? Bu taş ile kardeşimin kabrini yani Osman ibn Mezun'un kabrini ne yapıyorum? Başka kabirlerden ayırt ediyorum. Ve ud finu men matemin ehli ve ne yapacağım? Buraya da e, ehlinden, ailesinden ölenleri, vefat edenleri gömeceğim. Onun için Peygamber vesselam kabre ne yapmış? Taş koymuş. Bu maksatla ne abla bir kabre? bir taş konulabilir. Ama dediğimiz tarzda bugünkü yapıldığı şekliyle değil. Evet. Diğer bir meseleye gelelim. Biliyorsunuz bugün cenazelerde birçok insan ne yapıyor? Telkin denen bir şey var değil mi? Nedir o telkin arkadaşlar? Cenazeyi gömdükten sonra Ne yapıyorlar? Akrabalar, yakınları cenazenin yanından ayrılıyorlar. Ondan sonra imam kalıyor sadece. İmam ne yapıyor? Telkin veriyor. Yani cenazenin ruhu çıktıktan sonra Tabiri caizse bu dünyadaki işi bittikten sonra Cenazeyi ne dedirttirmeye çalışıyorlar? ...la ilahe illallah dedirtmeye çalışıyor Yahut da mezarda, kabirde ona gelecek... ...aslan on rivayetle gelecek... ...meleklerin soracağı sorulara... ...ne yapıyorlar? Yardım ediyorlar. Bununla alakalı... ...onların tutundukları bazı hadisler var. Bu hadisler... ...zayıf hadisler. Bunların zayıf olduğunu birçok muteber... ...ilim ehline yapmış... ...beyan etmiş... Mesela İbnü'l-Kayyim zâdül Maatta, İmam Nevevi aynı şekilde ne yapıyor? Bu hadisin, bu hadislerin zayıf olduğunu söylüyor. Yani cenazenin başına gelip telkin yapmakla alakalı. Sanaani diyor ki Yemenli alimden Selam, diyor ki tahkik alim ehli alimlerin hadisleri araştıran, inceleyen, zayıfını sahihinden ayıran ilim ehlinin sözlerine bakıldığında diyor ki bu hadisin zayıf olduğu görülmektedir. Ve'l-amelü bihi bid'a bu hadisle amel etmek bidattir. Ve la yughtarru bikesrati men yef'aluhu. Bakın. Yaklaşık 200 yüz küsur sene önce yaşamış bir alim İmam Sanani. Diyor ki, ve la yughtarru bikesrati men yef'aluhu. Bu telkin meselesini, kabirlerinin başına gelip, cenazelere telkin verme meselesini birçok insanın yapması sizleri ne yapmasın? Kandırmasın bir amelin dinden olması için o amelin birçok kişi tarafından yapılmış olması şartı yoktur. Bu da önemli bir husus. Çünkü sahih rivayetlerden biz biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeden Osman İbni Affan diyor ki radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam cenaze gömüldüğünde kabrin başına gelir durur ve kabrin yanındaki insanlara şöyle derdi İstaghfiru li ahikum bu artık kabre gömmüş olduğumuz kardeşiniz için ne dileyin? İstagfiru, istiğfar dileyin. Allah katında bağışlanma dileyin. Ve selu lehu tesbit. ve az sonra sorulacağı sorulardan dolayı ona ne yapın? Allah katında sebat dileyin, metanet dileyin, ayakları sabit kalsın. Yani İmtihanında başarı dileyin ona. Az sonra rivayette gelecek. Kulun artık bu dünyada uğrayacağı son fitne, son sorgu Son sual. Diyor ki yüz el, Zira o şu anda ne yapuluyor? Sorguya çekiliyor. Yani kabre koyduğunuz adamı, kabre gömdüğünüz adamı artık sorgusu suali başlıyor. Peki daha başka neler yaşanıyor orada? Şimdi ona gelelim. Çok tesirli bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadisleri tesirli. Bizlere burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelerle karşılaşacağımızı bize haber veriyor. Ancak bu haber nereden verilebilir? Vahiy yoluyla verilebilir. Yoksa bizler cenazeye gidip, kabre gidip ne yapamayız? Onun orada yaşadıklarını sorup öğrenemeyiz. Diyor ki, Bera İbn-i Azib Bera İbn-i Azib anh Bir, Ensarilerden Kim o Ensariler arkadaşlar? Ensar kim? Medineliler. Medinelilerden diyor bir tane adamın ne yaptık? Cenazesine katıldık. Evet. فَانْتَهَيْنَا kabri الْقَبْرِهِ وَلَمَّا يُلْحَدْ Diyor kabre geldik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. Henüz kabir ne yapılmamıştı tam olarak? Lahdi açılmamış, kazılmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kıbleye doğru oturdu. Ve diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çevresine etrafına oturduk. Bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafına oturduk. Ve keenne ala rûsine Sanki diyor başlarımızın üzerinde ne vardı? Kuşlar vardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyoruz? Pür dikkat dinliyorduk. Yani başının üzerinde kuş olan insan o kuşu kaçırmamak için nasıl dikkatli olursa biz de neydik? O şekilde dikkatliydik. O şekilde dikkatliydik. Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde bir sopa vardı diyor. O sopayla aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Toprak üzerinde böyle oynuyor. Hani insan hüzünlendiği zaman o hale gelir o şekle gelir ya böyle ne haber eliyle sopa varsa böyle yere vurur çizer. Diyor ki sahabe Feceale yanzuru ila Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir kafasını göğe çeviriyordu, bir yere bakıyordu. وَجَعَلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ وَيَخْفِذُهُ Üç defa Aleyhisselatü Vesselam kafasını kaldırdı göğe. Yine yere baktı. Böyle kaldırıp indirdi. Kaldırıp indirdi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ashabına اِسْتَعِذُوا بِاللّٰهِ min azabil kabr. Kabir azabından Allahu u Teala'ya sığının. Üç defa tekrarlıyor bunu Aleyhisselatü Vesselam. Kabir azabından iki defa ya da üç defa tekrarlıyor. Allah'a sığının. Şunların sahabeler Peygamberimizden ne beklenmedik, o anda beklenmedik bir şeyler görüyorlar. Elinde bir sopa yere vuruyor. Başını kaldırıp indiriyor. Sonra birden diyor ki, kabir azabından Allah'a sığın. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allahümme inni a'udu bike min azabil kabr. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah'ım ben kabir azabından ne yapıyorum? Sana sığınıyorum. Diyor ki, kul bu dünyadan ayrılmaya başladığında, ahirete yönelmeye başladığında, yüzünden beyaz yüzlü yüzleri güneş gibi parlak melekler iner. Mümin kuldan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Yani mümin kul vefat ettiği zaman onun ruhunu almaya gelen ölüm meleği ile birlikte gökyüzünden güneş gibi parlak beyaz yüzlü melekler iner diyor aleyhissalatü vesselam. Yanlarında cennet kefenlerinden kokulu, hanut, cennet kokularından olan hanut ile kokulanmış kefenler vardır bu meleklerin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberi üzerine diyor ki, bu melekler, bu bembeyaz yüzlü, yüzleri parlayan melekler, o mümin kulun yanına, gözüyle gördüğü mesafeye ne yaparlar? Gelip otururlar. En sonunda da ölüm meleği gelir. Hadiste gördüğünüz üzere bu meleğin adını aleyhissalatü vesselam melekul mevut, ölüm meleği diye vasfediyor. Kimilerinin dilinde, halkın arasında dolaşan Azrail diye bilinen rivayetlerde, sahih rivayetlerde böyle bir şey yok. Onun adı melekul mevut. Hatta yeclise inda râsihî Ölüm meleği gelir. Bu kişinin artık dünyadan ayrılmaya başlayan, dünya ile ilişkisini kesmeye başlayan bu adamın başının ucuna oturur. Fe yekulu eyetühen nefsu't tayyibe. Ölüm meleği mümin olan kula, Allah'a iman etmiş olan, Allah Teala'nın istemiş olduğu hayatı yaşayan kula şöyle seslenerek cümleye başlar, kelimeye başlar. Ey güzel, bir rivayette de ey huzurlu nefis. Haydi Rabbinin mağfiretine bağışlanmasına ve Rabbinin rızasına doğru çık. Bakın arkadaşlar, muameleye bakın. Artık ne yapıyor ruha? Melek sesleniyor. Nasıl sesleniyor? Ey güzel ruh, ey güzel nefis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ölüm meleğinin bu çağrısına ruh uyarak ne yapar? Bir kaptan, su kabından, su, suyun damlası nasıl kolayca akıp damlarsa o şekilde ruh ne yapar? O mümin kulun bedeninden, o 60 yıl, 70 yıl, 50 yıl, kaç yıl yaşadıysa bedeninden, o bedenden ne yapar? Ayrılır. Aynı bu şekilde ayrılır. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette de, Bu ruh çıktığında, gökte ve yerdeki her melek... Ne yapar? Bu ruha salat eder, dua eder, sena eder. İşine biliyor musunuz arkadaşlar? Onun için diyoruz ya, ilim meclislerine hırslı olun. Kur'an okumaya hırslı olun. İlim talep etmeye hırslı olun. Çünkü imanınızı koruyacağınız en hayırlı vesileler bunlardır. Ve sizler öldüğünüz zaman, vefat ettiğiniz zaman sadece yerdeki melekler değil, yer ve gökteki bütün melekler ne yapıyor size? Dua ediyor, salat ediyor. Aynen öyle diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve futihat lehu ebbabu sema. Ve bu meleğin ölüm haberi geldiğinde, ölüm haberi duyulduğunda diyor ki aleyhissalatü vesselam semaların, göklerin kapıları açılmaya başlanıyor artık. Niye çünkü? Bu ruh nereye çıkacak? Yukarı çıkacak. Allah'ın katına doğru çıkacak. Diyor ki aleyhissalatü vesselam her Gökteki kapı açıldığında o katta bulunan, o gökte bulunan melekler ruhun, bu temiz ruhun, bu güzel ruhun kendi yanlarından geçirilip götürülmesini isterler. Talep ediyorlar. Öyle istiyorlar. Yani artık belki dünyada istenen, belki dünyada arzulanan bir kimse değildiniz ama insanlar nazarında, insanlar gözünde. Ama Allah katında öyle bir kıymetiniz, öyle bir değeriniz var ki melekler dahi ne yapıyor? Sizin ruhunuzun onların yanından geçip gitmesini istiyorlar. Diyor ki, rivayette Aleyhisselatü Vesselam, فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا ف۪ي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى اَخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا ف۪ي ذَٰلِكَ الْكَفَنِ Ölüm meleği, bu adamın ruhunu aldığında, eline alıyor ruhunu, diyor ki, o gökten inen güneş yüzlü, parlak yüzlü melekler, Göz açıp kapayıncaya kadar hemen ölüm meleğinin elinden bu ruhu ne abarlar? Alırlar. Hemen alırlar. Nereye koyarlar onu? Denedik cennetten getirdikleri, cennet kokusuyla kokulandırdıkları, sürdükleri o kefene koyarlar. Tabi biz bu sahnelerin hiçbirini ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz, görmüyoruz değil mi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber vermesiyle burada öğrenmiş oluyoruz. Bunlar öyle uydurma kıssalar, uydurma hikayeler saf satalar değil arkadaşlar. Bilakis... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber vermiş olduğu, Ebu Davud'un, İmam Hakim'in, İmam Ahmet İbn Ambel'in rivayet etmiş olduğu birçok hadis kitaplarında yer alan bir vakıa, bir olay. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın şu ayetini okuyor. Tevaffethu rusuluna ve hum la yufarritun İşte insanları kimler öldürür, vefat ettirir? Elçilerimiz. Yani bu ayette kimileri çıkıp diyebilir ya kardeşim, insanın ruhunu alan bir tane melek. Melekul Mevut. Niye? Burada ayette elçilerimiz, meleklerimiz diyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor onu. Ne yapar? Ölüm meleği alır. Onu hemen neye koyarlar? Verir, verir. Diğer meleklere verir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu ruh bu bedenden çıkarken yeryüzünde bulunan en güzel kokunun yaymış olduğu bir kokuyla çıkar. Sonra bu melekler onu yukarı doğru çıkarırlar. Ve meleklerin, her meleğin gökteki bulunan meleklerin katından yanından geçerek yukarı doğru yükseltmeye başlarlar. Tabi bu ruhun yanından geçtiği, yanından uğradığı melekler temiz varlıklar olduğu için bu kokuyu duyabiliyorlar. Diyorlar ki melekler, Ma bu güzel ruh da kimindir? Bu temiz kokan ruh da neyin nesidir? Bunu taşıyan melekler de cevap veriyorlar. Diyor ki bu falancanın oğlu falancadır. Ahmet'in oğlu velidir. Ve o kimseyi taşıyan melekler en güzel isimleriyle anar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bahsediyor. Onu böyle överler. En güzel isimleriyle anarlar. Ta ki diyor dünya semasına ulaşırlar. Dünya semasına geldiklerinde bu melekler kapıların açılmasını isterler. Bakın arkadaşlar yani her semaya baktığınız zaman uzun bir mesafe. Geçen bir tane adamın birisi biliyorsunuz kaç kilometre 36 kilometre çıkmak istedi. Yere kaç dakikada indi. Uzun bir yolculuk yaptı. Biz bilmiyoruz dünya semasına nasıl ulaşılıyor ne kadar gidiliyor. Sonuçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Diyor ki bu melekler cenazayı taşıyan melekler dünya semasının kapılarının açılmasını isterler. Sonra kapılar açılır ve her semanın diyor bulunanları bu cenazeyi ne yaparlar? Eşlik ederler. Nereye kadar? Diğer semaya kadar. Bir semadan diğer semaya kadar ne buluyor O semada bulunanlar o cenazeyi eşlik ediyor. Diğer semaya kadar ne yapmak için? O cenazeyi götürmek için. Ta ki yedinci kata gelinir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi yedinci kata ulaştınız arkadaşlar. Allah Teala diyor ki meleklerini artık kulumu nereye yazın elliyin kitabına yazın. Nedru elliyin kitabun merkum kaydedilmiş. Yeşhahu'l mukarrabun Allah'ın yakınlaştırılmış meleklerinin şahit olduğu. Allah Teala'nın sevgili kullarını yazdığı, mümin kullarını yazdığı kitap. Diyor kulumu oraya yazın. Sonra bu kul da diyor o elliyin kitap kitabına yazılır. Sonra mesela Allah Teala der ki meleklerine haydi artık bu ruhunu abın yeryüzüne geri gönderin. Çünkü Allah Teala diyor ki ben insanlara vaat ettim ki ben insanları topraktan yarattım. Tekrardan oraya göndereceğim ve tekrardan oradan dirilteceğim. Allah Teala'nın vaadi gereği Allah Teala ne yapıyor? Bu ruhun toprağa gönderilmesini emrediyor. Sonra ruh toprağa geri gönderilir. Toprağın içindeki cesede geri konulur. Diyor ki bu yolculuktan sonra ruh mezara hemen bu tabi çok kısa bir sürede olan bir şey yani. Allah-u Teala esra'ül hasibin hesap görenlerin en hızlısı. Bugün insanlar binlerce saate binlerce zamana ihtiyaçları var teknolojik olarak yukarılara çıkabilmek için ama allah Teala dilediği zaman bakın hemen ruh çıkıyor iniyor. İndiğinde henüz kabrin etrafında bulunan, kabrin çevresinde bulunan insanlar oradalar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bu ruh, kabre konulan ruh, mezarlıkta bulunan ve dışarı çıkan insanların artık ayak seslerini duyar. İnsanların ayakkabılarının o taşa, o toprağa basıp da vurma sesini ne yaparlar? Duyarlar. Sonra diyor ki, Sert görünüşlü iki tane melek gelir kabre. Onu böyle silkelerler, oturturlar. Mümin de olsa ne var arkadaşlar? Bakın kabirde o iki melek var yani. Ve ona sorarlar. Men Rabbuk. Rabbin kim? Feekûlu Rabbi Allah. Der ki bu mümin kul Rabbim Allah'tır. Feekûlân lehu ma dinuk. Sonra o iki melek sorar dinin ne? O da der ki dini el İslam. Dini İslam. Feykulanu feykulanu lehu ma hadha er recul allazi bu'it feykum. Bu sizin içinize gönderilen kişi de kimdir? Peygamber kimdir diye sorarlar. O da der ki o va resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 3 soruya da üç cevap doğru cevap. Feykulanu lehu ve ma amelukum. Bakın bu üç esas. Allah nasip ederse şerh ettik. Nasip ederse yine şerh etmeye gayret edeceğiz bu kitabı. Üç esas. Selâfetel usûl. Nedir bu üç esas kitapta zikredilen konular? Kabirde insana sorulan ve lazım olacak olan o sorular. Rabbin kim? Dinin ne? Bu peygamberi kim? Nereden, nereden tanıyorsun? Diyor ki melekler bakın bundan sonra ameli soruyorlar. Ve ameluk. Yapmış olduğun dünyadaki amelin ne? Amel de çok önemli arkadaşlar. Ameli ne yapamayız? İmandan ayırt demeyiz, ayıramayız. Bakın kabirde de sorulacak bu. Feekûlu karâtu Allah Diyor ki kul, Allah'ın kitabını okudum. Feâmentu <tosluk> bihi. Allah'ın kitabına iman ettim. Ve <tosluk> saddaktuhu. Ve onu ne yaptım? Tasdik ettim. Feyentehiruhu <tosluk> feekûl. Melekler tekrardan sert bir şekilde soruyorlar. Rabbin kim? Dinin ney? Peygamberin kim? Ve huve ahir fitnetin tu'radu alel mu'min. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü işte mü'min kimsenin diyor, bu dünyada karşılaşacağı en son fitne de budur. O iki meleğin o soruları. İşte diyor allah Teala'nın isterseniz şu ayetini okuyun diyor. Kabir azabını inkar edenlerin gözüne sokmak lazım bu ayetleri. Peygamberin tefsiriyle. Diyor ki Allah-u Teala Yusebbitullahu lezine Amanu bil kavli s fil hayati dunya allah Teala iman edenleri ne yapar? Dünya hayatında sabit bir kaville sağlam bir sözle ne yapar? Sabit kılar. Nedir o arkadaşlar işte? Bu üç soruya verilen cevap. Kabirin içindeki kul der ki Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır. Ve peygamberim de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam. Bu sorulara doğru cevap gelince semadan bir munadi, bir seslenici, bir seslenici seslenir. Ve der ki, kulum doğruyu söyledi. Onun artık ne yapın? Cennetten bir, bir yer açın ona. Cennetten bir, bir sergi açın. Ve onu cennet elbiseleriyle giydirin. Ve ona cennetten bir kapı açın. Fe'tihimin ruhiyâ vatîbihâ. Zira böylece cennetin kokusu ne yapsın? O mezara, o kabre gelsin. Ve yufsehulâhu fî kabrihî mudde basari. Sonra kabri uzatın. Bu mezara sokulan mümin kulun kabri ne yapılır? Gözünün gördüğü şekilde açılır ona. Belki biz o kabri ne olarak görüyoruz Kasım? Böyle küçük bir metrekare, yarım metrekare olarak görüyoruz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üzere gözünün gördüğü kadar diyor. O kabir ona ne yapılır? Açılır. Bir rivayette de bakın bize başka bir olay anlatıyor şimdi kabirde. Diyor ki kabire girdiğimiz zaman Allah bizi mümin olarak girenlerden eylesin. <gülüyor> Mehmet. Mümin olarak girenlerden eylesin. Kulun kabrine güzel yüzlü bir adam gelir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu filmlerdeki o anlatılan adam değil elbette. Bilmiyorum onlar nereden esinlendiler öyle sakallı hacı geliyor bir şeyler oluyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve bahsettiği güzel yüzlü adam o değil. Diyor ki güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokulu bir adam gelir kabre. Ve mümin kula, o kabrin içindeki mümin kula der ki Ebşir, surruk. müjdele seni sevindirecek şeyleri müjdele. Yani güzel şeyler bekliyor seni. Bunlarla mutlu ol. أَبْشِرْ <gülüyor> min Allah, ve cennetin فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ Allah'ın rızvanını, rızasını müjdele. Ebedi ikamet edeceğin cennetleri müjdele. فَذَا يَوْمُكَ اللَّذ۪ي كُنْتَ تُوْعَدْ İşte bugün sana vaat olunan, Allah'ın ve Resulü'nün sana vaat ettiği gündür. Tabi kabirin içindeki zavallı da diyor ki, fantan ve müjdele Allah bir hayır man anta Allah diyor sana da hayırlarla müjdelesin sen iyi de sen kimsin yani bir taraftan da ne var arkadaşlar bir dehşet var yani görüyor güzel yüzlü güzel elbiseli güzel kokulu bir adam ve diyor ki iyi de sen kimsin Allah seni hayırla müjdelesin sen kimsin diyor ki fevajehu kel vecuhu yaji bil yüzüne bakıyorum yüzün Hayırlar getiren bir ki bir kişinin yüzü. Kimsin sen? Bu güzel yüzlü adam cevap veriyor. Diyor ki: "Ben", diyor senin dünyada yapmış olduğun amel. salih amelinin. Bakın arkadaşlar, salih amel kabirde geliyor. "Fe vallahi ma alemtuke illa kunta sari'an fi Salih amel diyor ki şimdi salih amel bakın mümin kullan konuşuyor levent. Salih amel mümin kullan konuşuyor. Diyor ki seni diyor Allah'a itaat etmede çok seri gördüm. Allahu Teala seni çağırdığında, ona itaat etmeye çağırdığında, namaz kılmaya çağırdığında, sadaka vermeye çağırdığında sen dünyada nasıl bir adamdın? Sür'atle itaat eden bir adamdın. Ben senin diyor salih amelinim. Ve allah Teala'ya itaat etme konusunda, isyan etme konusunda, günaha girme konusunda da sen gevşek bir adamdın, yavaş davranırdın. Ayakların geri sürürdü. Allah diyor senden razı olsun. Salih amel bakın kula diyor ki Allah senden razı olsun. Allah senin hayrını versin. Sonra da diyor ki Aleyhisselam. vesselam sonra bu kabre cennetten bir kapı açılır ve ateşten de başka bir kapı açılır. Denir ki bu kula bak bu ateşte, ateşin kapısı. Şayet dünyada Allah'a isyan etseydin, şayet dünyada günah işleşeydin işte gireceğin yer senin evin burası olacaktı. Ancak allah Teala bu ateş ile seni neye değiştirdi? Sana neyi verdi? Sana cenneti verdi. Sonra kul kafasını çevirir. Şöyle bir bakar ki kabirde. Nereyi görüyor arkadaşlar kul? Cenneti görüyor. Diyor ki, bakın arkadaşlar şu anda mezarlarda yatanlardan bazıları var ki öyle dua ediyor. Nasıl dua ediyor? Rabbi acil kıyamet sa'a. Rabbim kıyamet saatini ne yap? Getir. Getir. Acilen getir. Erkene al. Niye? Çünkü adam gideceği yeri gördü. Cennet. Dua ediyor şu anda. Diyor ki Rabbim. Haydi kıyamet saatini öne al. Bir an önce kopsun. Ta ki ne yapayım? Kıyamet kopsun da aileme, çoluğuma, çocuğuma ne yapayım? Kavuşayım orada. Cennette hep beraber mutlu olalım. Sonra deniyor ki rivayette Aleyhisselatü Sen diyor ki ona denir ki uskun. Sakin ol. Yerinde kal. Bekle. Arkadaşlar bakın. Bir kimse var ki kabir hayatı bu şekilde. Bir kimse de var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi anlatıyor. Diyor ki kafir kul, bir rivayette de pacir kul, günahkar kul. Dünyadan diyor, ayrılmaya başlar, ahirete doğru yönelmeye başladığında gökyüzünden diyor, gılazun şiddet, semsert, kaba melekler iner. Sudul vucuh, Yüzleri kapkaradır. Yanlarında ne vardır? Ma'ahumul musuh minen nar. Ateşten getirdikleri, cehennemden getirdikleri kaba, sert, insanın üzerine giydiği zaman insanın cildini tahriş eden, acı veren elbiseler vardır. Bu kimsenin gözü gördüğü noktaya gelirler, otururlar. Beklerler. Neyi bekliyorlar bu melekler? Kimi bekliyorlar gelsin diye Bilmiyorum. ölüm meleğini, ölüm meleğinin gelmesini beklediler. Ölüm meleği gelir bu adamın başına oturur. Bu adamla konuştuğu ilk kelime de şudur arkadaşlar: "Ey tuhun nefsu ey pis, ey iğrenç nefis. Haydi Allah'ın gazabına çık. Tabi ruh ne yapıyor? Vücutta yayılmaya başlıyor, korkmaya başlıyor. Öyle diyor Hz etferraqa fi jasadih fa antaziuha kama yantazi'u as-sufudu al-kathiru as mablul ölüm meleği ruhu tutar ölüm meleği ruhu diyor öyle çeker ki aynı dikenli bir telin ıslak pamuğun içine sokulup çekilmesi gibi onu ne yapar söke söker çeker az önceki nasıl çıktı arkadaşlar Su kâsesinden, su kapından damlanın düştüğü, aktığı şekilde, kolay bir şekilde çıktı. Bu ise Bu ise nasıl çıkıyor? Bu ise Pamuğun içine sokulmuş dikenli telin Sert bir şekilde çekildiğinde o pamuğu nasıl uzatıp böyle yırta yırta Çektiği gibi o şekilde çıkarak alıyor. Allah bizleri muhafaza eylesin. Diyor ki rivayette, bu adamın diyor bütün damarları ve sinirleri kopar gider. Yani çok kaba bir şekilde çıkıyorlu. Elanu kullu melekin beynesema yival Yer ve gökteki bütün melekler bu ruha lanet etmeye başlarlar. Ve kullu melekin fisema ve göklerdeki her melek lanet etmeye başlar. Ve toğulağu abu sema hemen göklerin kapıları ne yapmaya başlar diyor Leylésül Salâm? Kapanmaya başlar. Çünkü pis ruh, necis ruh. ليس من اهل طعب الا وهم يدعون الله الا تعرج روحه من قبلهم kapılarda bulunan semaların kapılarında bulunan her melek ne diye dua eder Rabbim bu, bu ruhu bizim katımızdan bizim yanımızdan geçirme diye Allahu Teala'ya dua ederler <gülüyor> fa alihuzha فاذا اخذها لم يضعوها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك المصوح ölüm meleği bu pis ruhu çıkardığında bu siyah yüzlü Yanlarında kaba kumaşlardan insanın cildini tahriş edecek nitelikte olan o sert kıyafetini abarlar. Bu ruhu ölüm meleğinden alarak onun içine sokarlar. Diyor ki veya chrucomin haki en ten rihin ciife. Bu ruh o bedenden çıktığında yeryüzündeki bildiğiniz en iğrenç kokan leşin kokusu gibi çıkar. Yani bir leş düşünün arkadaşlar. Bazen bir kedi ölüyor, bazen bir köpek ölüyor değil mi? Yanından geçtiğiniz zaman, arabayla bile olsanız, burnunuzu tıkıyorsunuz, sizi mahvediyor. Böyle pis bir, ruh, pis bir koku yayılır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapıyorlar melekler bunu istemeseler de, değil mi? Götürüyorlar, yük yükseltmeye başlıyorlar. Diyor ki, uğradıkları her katta, o katın sakinleri melekler derler ki, bu pis ruh kimin? Nereden geliyor bu pis koku? Derler ki bu falancanın oğlu, ahlaksız, onu diyor dünyadaki bütün kötü isimleriyle anarlar. Artık dünyada ne yapıyorsa, dünyada ne pislikler yaptıysa, orada melekler onu neyle anıyorlar? Kötü isimleriyle anıyorlar. Ta ki dünya semasına gelir. Dünya kapı, semasının kapısı, dünya göğünün kapısının açılması istenir. Tabii dünya kapı, semasının kapısı bu adama açılmaz. Bu facire, bu kafire yolculuk bu kadar arkadaşlar. Dünya semasının kapısının açılıp çıkılmak isteniyor. Ona kapı açılmıyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuyor diyor ki: "La tutfatu lehum abwabus sema". Abwabus sema. "La tutfatu Onlara dünya semalarının kapıları açılmaz. "Ve la yadkulunal onlar cennete de giremezler. Hatta yelec'al camelu fi sammi khiyat. Ta ki ne zaman girerler bu adamlar cennete? Deve iğne deliğinden geçerse bunlar da ne yapar diyor Allah Teala cennete girer. Aynen böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala. Onlara dünya semasının kapıları açılmaz. Kim onlar? İşte ruhları çıkan kafirler, facirler. Allah Teala der ki: "Kulumun kitabını siccine yazın." Haydi diyor, onu ne yapın? Yeryüzüne atın, bırakın. Der ki, onu yeryüzüne götürün. Çünkü ben insanlara vaat ettim ki, onları ne yapacağım? Topraktan yarattım. Tekrardan toprağa götüre, göndereceğim. Ve tekrardan topraktan dirilteceğim. Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, bu kişinin ruhu o yukarılardan yere bırakılır, atılır. Ruh. Öyle bir atılır ki, bu ruh... Tabi geldiği zaman yer yüzünde cesedini bulacak. Cesedini bulacak. Sonra Allah Teala şu ayeti okuyor bakın. Ve men yuşrik billah kim Allah Teala'ya ortak koşarsa o ne kim o kim gibidir? Neye benzer? Fe keenne ma Gökyüzünden gök yüzünden bırakılmış düşen bir şeye benzer diyor Allah. -u. Ortak koşan, şirk koşan anlatıyor bakın. Gökten aşağı bırakılan, gökten aşağı düşen bir kimseye benzer. Fe tahtafu at o gökten düşerken yere bırakılan bu adam, bu adamı kim kapar diyor bir kuş. Ev tehvi bir riyahutta onu ne yapar? Bir rüzgar alır götürür nereye? Fi <fî> mekanin sahiq uzak bir yere götürür atar. Fetu <fî> <adu> ruhu fi cedihi. Bu adamın bu pis ruhu bedenine geri gider. Sonra bu adam mezarın içinde. Mezarlıkta bulunan insanların ayak seslerini, kabristanın içinde bu ayak seslerini ne yapmaya başlar? Duymaya başlar. Diyor ki, iki sert mizaçlı melek gelir. Diyor, bunu alırlar, oturturlar. Ve ona derler ki, Rabbin kim? Deminkisine güzel cevap verdi değil mi? Rabbim Allah dedi. Bu da diyor ki, ah, ah, bilmiyorum. Yani ne söyleyeceğini bilmiyor. Dili diyor ama bilmiyor. La edri, bilmiyorum. Melekler soruyorlar. Dinin ney? Diyor ki, bilmiyorum. Peki diyorlar, bu insanlara gönderilen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? İsmini söylemeye çalışır ama bulamaz bir türlü. Ona denir ki, Muhammed, melekler cevap ediyor. Muhammed, sen uğraştın, söylemeye çalıştın ama onun adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ben diyor insanların bir şey dediğini duydum, onların dediğini anladım, ne de söyledim. Yani insanlar dünyada bir şeyler söylüyordu. Şimdi birçok insan öyle değil mi? Bakın arkadaşlar bu münafığı da anlatıyor burada. Yahut insanların söylediği bir şeyler var ama oralı olmamış hiç. Din deniyor, peygamber deniyor, namaz deniyor. Bu adamın hiçbir haberi yok. Dünyada hayvan gibi geziyor, dolaşıyor. Kıyamette istediği kadar dünyada çalışsın, bazıları var dünyada çalışıyorlar değil mi? Diyorlar ki kabire girdiğim zaman bana dinin ne diye sorulursa İslam diyeceğim. Rabbin ne diye sorulursa Allah diyeceğim. Peygamberin kim diye sorulursa ne diyeceğim? Muhammed diyeceğim diye çalış İstediği kadar çalışsın. İsterse kefenin üzerine yasınlar, Yine de ne yapamayacak cevap veremeyecek. Çünkü bu cevap neye göre verilecek kabirde? Dünyadaki ameline göre verilecek. Feyunâdî munâdî mine's-semâ' Gökten bir ses duyulur. Bu ses der ki yalan söyledi bu adam. Bu adam bir yalancıdır. Haydi ona cennetten bir sergiler yayın kabrine. Cehennemden. Ona cehennemden bir kapı açın. Ta ki cehennemin ateşi ve cehennemin zehiri onun kabrine gelsin. Ve yudayyeku aleyhi kabruhu hatta taktelfe fi addâuhu. Bu adamın diyor, kabri o kimseyi öyle daraltır, öyle sıkar ki kaburgaları diyor mesela Bu adamın kaburgaları ne yapar? Bir biri içine girer. Sonra bu adam bu dehşeti yaşarken bir de bakar kafasını kaldırır ki çirkin, pis yüzlü bir kişi gelir karşısına çıkar. Elbisesi pis. Ondan sonra kokusu pis, iğrenç diyor Aleyhisselatü Vesselam. Leş kokulu bir adam gelir. Ve bu adam kabirin içindeki adama der ki, seni mutsuz edecek. Kötü şeyleri bekle. Seni onlarla müjdeliyorum. İşte senin bu sana vaat, e vaat olunan günündür. Tabi kabirdeki adam da bu fasık, facir adam da der ki... Hani biz deriz ya, kızdığı zaman biz Allah senin de belanı versin der ya... Bu diyor ki Allah seni de şerle müjdelesin. Sen kimsin? Nereden çıktın? Zaten kaburgalar içine girmiş, kötü bir yolculuk yapmış... Isim, kötü isimleriyle anılmış, ruhunun çıkışından itibaren ne var? Bir musibet var, bir bela var, bir kötülük var. Bir de şimdi gelmişsin karşıma sen de kimsin? Der ki senin yüzün zaten çok hayırlı bir şeyler getiren bir insanın bir kişinin yüzüne benzemiyor. Sen kimsin? O da der ki ben senin dünyadaki pis amelinim. Vallahi der bu saliham şimdi bu pis amel, kötü amel konuşuyor. ne? Allah'a yemin olsun ki sen Allah'a itaat etme de çok gevşektin. Allah'a isyan etme de çok hızlıydın, hırslıydın. İşte bundan dolayı allah Teala senin karşılığını şer olarak verdi. Sonra diyor ki Aleyhisselatü mesela kabre başka bir adam daha gelir. Kör, sağır ve dilsiz. Elinde diyor, ne vardır bu adamın? Bir tane Balyoz. Balyoz var. Balyozdan geliyor bu adam. Diyor ki Aleyhisselam. Şayet diyor bu elindeki balyozla bakın bir binanın duvarına değil çatısına değil arkadaşlar. Bu balyozla bir daha vursa bu, bu melek o dağ diyor tuz buz olur. Toprak haline gelir. Bu diyor facir fasık, facir kafir olan adama bu balyozla öyle bir vurur ki Bu diyor toprak haline gelir kabirde. Sonra Allah Teala onu diyor tekrar eski haline çevirir. Bir daha vurur. Öyle bağırır, öyle bir çığlık atar ki kabrin içinde insanlar ve cinler hariç bu adamın çığlığını herkes duyar. Sonra diyor ona ateşten bir kapı açılır. Ve ateşten diyor bir sergi serilir. Ve bu adam kabrinde şöyle dua eder. Rabbim. Ne olur? Yalvarıyorum. Kıyameti yapma? Getirme. Kıyameti kopartma. Bakın demek ki mezarlıklarda olan insanların iki çeşit. Birisi var. Kıyametin kopmasını ailesine, ehline, çoluğuna, çocuğuna cennette kavuşmayı temenni ediyor. Sürekli dua ediyor. Birisi de var ki yalvarıyor. Diyor ki Rabbim ne yapma? Kıyameti getirme. Dediğiniz gibi bu hadis Ebu Davud'un İmam Hakim'in İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu İmam Nesayin'in İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis burada ölüm sahnesi çok güzel bir şekilde tasvir edilmiş inanın bugün nasıl ki çarşamba nasıl ki adınızdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan şüpheniz yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste vermiş, haber vermiş olduğu şeyleri de o garantiyle o şekilde şüphesiz yaşayacağınızı bilin ve bunu bilerek adımlarınızı atın. Atmış olduğunuz her adımda karşılığını daha cennete, cehenneme gitmeden kabirde göreceğinizi bilin. Nasıl muamele edilmek isteniyorsanız, sizlere nasıl davranılmasını istiyorsanız, ona göre ne yapın? hayatınızı tanzim edin, hayatınızı düzeltin. Evet. Bu konuyla alakalı son iki mesele var. Onları da alıp ne yapalım artık dersimize son verelim. Gökçek Albani Rahimahullah. Cenazenin diyor kabrinden çıkartılması eğer gerekli bir sebep varsa nedir? Caizdir. Ne gibi mesela? Eğer adamı gömmüşler, ne yıkamışlar, ne kefenlemişler, o şekilde gömmüşlerse ne yapılır? Bu adam kabrinden çıkarılır. Bununla alakalı zaten Rivayetler da var. Son mesele olarak da diyor ki kişinin diyor, ölmeden önce kendi kabrini kazmasına gerek yok. Bazıları var kendi kabrini ne yapıyor? Kazıyor kendi diyor, hazır olsun. Öldüğümüz zaman direkt ne yaparım? İçine girerim. Buna da gerek yok. Şeyh Hulusi diyor ki yani sen buna hazırlığını bu şekilde yapma ahirete. Hazırlığını nasıl yap? Yani biz de diyoruz ki Kefen, şimdiden kefenini alan insanlar var değil mi? veya da kefen parasını koyuyor kenara. Yani ahirete hazırlık böyle olmaz. Ahirete hazırlık arkadaşlar neyle olacak? Salih amellerle olacak. Salih amellerle olacak. Önümüzdeki hafta dersimizde taziye bahsine geçeceğiz. Taziye nasıl olmalı? Ne şekilde yapılmalı? Allah nasip ederse, Allah bize ömür verir. Ölmezsek bu hadiste de Yaşayacaklarımızı gözümüzün önüne getirerek ne yapalım hayatımızı önümüzdeki haftaya kadar ve ölene kadar tanzim edelim. Namaz kılmayan kardeşlerimiz varsa namazlarını kılsınlar. Günahların içinde dolaşan, günahların içinde gezen insanlar varsa bilsinler ki bu günahlar onlara kötü bir yüzlü amel olarak çıkacak. Bunları düşünerek kafalarını yastığa koyduğunda salih ameller konusunda hırslı olmaya çalışsınlar. Allah'ın izniyle, <gülüyor>